Radyo Havanda Z programında birlikteyiz. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını, ezacı dostlarımızın tereddütlerine bir nebze olsun ışık tutmasını, ezacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten sevgili mali müşavir arkadaşlarımıza katkı sağlamasını canı gönülden diliyoruz. Ben ve radyomuz çalışanı, yayın sorumlusu Suat Gülübünat arkadaşımla birlikte programımız iyi bir program akışı içerisinde programımızı tamamlamak istediğimizi tekrar yeniliyoruz. Programımızın akışını şu şekilde ifade edebiliriz. Alışta geldiği üzere bir sonraki ayın Ekim 2010'un mali ve sosyal güvenlik takvimi üzerinde bilgi veriyoruz. Kısaca işlememiz gereken konular üzerinde de iki ara bir arayla olacak şekilde de programı tamamlıyoruz. Bugünkü programımızda Genel kurulu yeni tamamlamış olan Eczacı ezra, ezracı odamızın Eczacılarının Envanter ve stok değerleme Yöntemleri üzerinde duracağız Yine iş kanunu açısından Dikkat edilmesi gereken Hususlar üzerinde bilgi vereceğiz Ve istirahatlı olan sigortalıların iş yerinde çalışmadıklarına dair Bildirimle ilgili olarak Kısa bir bilgi verip programımızı Tamamlayacağız Tekrar programımızı Başlatmadan önce Bütün dinleyici dostlarımıza, arkadaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı sunarak başlamak istiyoruz. 2010 Mali Takvim'ini şu şekilde özetleyebiliriz. 23 Ekim Cumartesi gününe geldiği için 25 Ekim Pazartesi günü Eylül 2010 dönemine ait yani bir önceki döneme ait katma değer vergisi, muhtasar beyanlamesi ve sosyal güvenlik bildirgilerinin verilmesi Biz bunu bir, bir diğer şekilde de son dönem 3 aylığın Muhtasar'ın tahakkuk ettirmesi dönemi olarak da söyleyebiliriz. 26-10 Salı, Eylül 2010 dönemine ait katma değer vergisi ve muhtasar beyanname sonucu tahakkuk eden vergilerin ödenmesi, yine 3 aylık döneme ait muhtasar tahakkuk eden vergilerin ödenmesi de diyebiliriz. 31 Ekim 2010 Pazar gününe geliyor. Takip eden ilk iş günü son iş son gün olarak kabul edilir. Dolayısıyla 1 Kasım 2010 Pazartesi Eylül 2010 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödenmesi 1 Kasım 2010. Burada küçük bir hatırlatma yapalım yine meslektaşlarımız açısından. Ticaret Odası aidatlarının ikinci taksitinin ödenmesi de 31 Ekim 2010 onu takip eden ilk iş günü 1 Kasım 2010 Pazartesi günü Sos Ticaret Odası aidatlarının ikinci taksitlerinin ödenmesi günüdür. Bunu da belirtmiş olalım sevgili dostlarım. Yine bir konuda dikkatlerimizi çekmeye devam ediyoruz. Sürekli olarak bunun üzerinde duruyoruz. Eczacı dostlarımızın Ve eczacı dostlarımızın işlemlerini yürüten mali müşavir arkadaşlarımızın, dostlarımızın, meslektaşlarımıza kısa kısa hatırlatmalarla devam edelim. Bir Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydını mutlaka yapılmalıdır. Bu ihmal edilmemelidir. Ücret bordoları ve ücret hesap usulaları çalışanlara imzalatılmalıdır. Ücret ödemeleri bankalar ve ATM makinelerinde yapılıyorsa talimatlar yani bankalara verilen talimatlar ve çalışanlar listeleri yani kimin hesabına ne kadar bana transfer edildiğinin listeleri defter ve belgelerin saklanma süreleri içerisinde saklanması tıpkı defter ve belgeler gibi gerektiğinde yelkillere ibraz edilmek üzere itinayla saklanmalıdır, muhafaza edilmelidir. Yıllık ücretli izinler yasada öngörüldüğü gibi kullandırılmalı ve izinlerin kullanıldığına Dair mutlaka kağıtlar imzalatılmalıdır. İşçilerin giriş ve çıkışlarının sosyal güvenlik kurumuna bildirimi mutlaka yapılmalıdır. Yine aynı şekilde aylık prim bildirgeleri yani hizmet günlerini gösteren çalışanların prim bildirgeleri biz buna hizmet pusulaları da diyebiliriz aylık prim bildirgeleri de diyebiliriz, mutlak suretle iş yerine asılmalıdır. Buna imtina gösterilmelidir. Çünkü bunların idari para cezaları oldukça fazladır. Bir diğer konu, cari asgari ücret, biz bunu değiştiği dönemde, yani Ocak ve Temmuz dönemlerinde zaten programımızda mutlaka bildiriyoruz. Cari asgari ücret mutlaka ilan edilmelidir. Yani uygulanmakta olan asgari ücret iş yerine bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır ya da asgari ücret 16 yaşından büyükler için şu kadardır, 16 yaşından küçükler için şu kadardır şeklindeki ilan mutlaka asılmalıdır. Bunlara titizlikle, titizlikle dikkat edilmelidir ki örnek olarak. 1-1-2010-36-2010 asgari ücreti vermişti yine gününde. Yine 1 Temmuz-2010-31 Aralık-2010 tarihleri arasında asgari ücret bürüt 760.050 TL 760.50 kuruş 16 yaşından büyükler için 648 TL 16 yaşından küçükler için olmak üzere 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Uygulanmaktadır. Yine biz yıllık ücretli izinden bahsettik bu iz, yıllık ücretli izini de kısaca kıdemine göre nedir onun üzerinde bilgi verelim bu kısımda söylediklerimizin tümüne ait ayrıntıları da vermiş olalım. Eğer çalışan 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışıyorsa 14 iş günü yıllık ücretli izin hakkı vardır. 5 yıldan fazla 15 yıldan az ise 20 iş günü 15 yıl ve daha fazla olan iş, çalışanlara ise 26 iş günü 26 iş günü ücretli izin verilmelidir. Bu bilgileri sosyal güvenlik kurumu açısından ve mali ve sesli kıdakma açısından verdikten sonra bir konuya değinelim ve ondan sonra Kısa bir ara verdikten sonra programımıza kaldığımız yerde devam edelim. Bilindiği üzere sevgili dostlar 30 Eylül itibariyle 2010'a 3. dönem geçici vergi beyannameleri için mali dönemin son günü 30 Eylül 2010. Yani 2010'a 3. dönem geçici vergi bildirgelerinin hesaplarının kesildiği gün 30 Eylül 2010'dur. 30 Eylül 2010'da kesilen mali düzenlenen mali tablolar yani gelir tablosu ve geçici vergi beyanlamesi bilindiği üzere Kasım ayı içerisinde vergi dairesine tahakkuk ettiriliyor. Biz bunu Ekim ayı programımızda tekrar tekrar vereceğiz. Burada anlatmak istediğimiz konu 213 sayılı vergi usul kanunu 190. maddesi gelince büyük mağazalarda envanterdir. Bilindiği üzere 190, 190. madde yani 213 sayılı vergi usul kanunun 190. maddesi büyük mağazalarda envanteri düzenlemiştir. Büyük mağazalarda envanter şu şekilde kanunda yer almaktadır. Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarının, envanterlerini 3 yılda bir çıkarabilirler. Bakın çıkarabilirler. Buna biz fiili envanter diyoruz. Bu takdirde envanter çıkarılmayan yıllarda ki bu yıl 31 Aralık itibariyle dönem sonu kastediliyor. Biz bu bilgiyi verdikten sonra başka bir konuya dikkat çekmek için bu maddenin üzerinde duruyoruz. Çıkarılmayan yıllarda hesaben mevcut iksade kıymetleri envanter defterine kaydedilir. Yani burada kanun koyucunun anlatmak istediği 190. maddede Ölçme, tartma şeklindeki fiili envanter yani fiili sayım 3 yılda bir yapılabilir. Çıkarılmayan yıllarda ise kayıt üzerinde yani kaydı envanter esastır. Peki 30 Eylül ile bunun ne alakası var dediğimiz zaman biz eczacı dostlarımıza mutlaka ama mutlaka envanter şişkinliği olmaması için yani bu ne demektir? Kayıtlarda gözüken envanterle Fiili envanter arasında bir fark olmaması için genellikle birçok nedenden ötürü ilaç fiyatlarındaki düşmeler, ilaç fiyatlarının düşmesi, stoklardaki stoğunda, ilaç fiyatının düşmesi rafında yani stokunda ilaç bulunan ezrazı için ekonomik bir kayıptır. Çünkü 10 liraya aldığı ürün 9 liraya düşmüş ise 10 lira üzerinden satış karı ilacın özelliği itibariyle satış fiyatı üzerinden belirleniyor ve satış fiyatı üzerinden e, ezdacının depo ve benzerilerinin karları oluştuğu için ilacın fiyatının düşmesi ezdacının karının da düşmesi anlamındadır. O ilaçtan elde etmiş olduğu karın da düşmesi anlamındadır. Bunların yani ilaç fiyatlarının düşmesi geçmiş yıllarda katma değer vergisinin keza aynı şekilde 18'den 8'e ilaç için 8'e düşmüş olması, stok eee iskontolarında yapılan düşüşler ve bunları daha çoğaltabiliriz ama temel etkenler bunlardır. Eczanelerin raflarında yani stoklarında bulunan kaydı e, fiili ilaç miktarı ile kaydı ilaç stokları arasında farklar meydana getirmiştir. Bunun çeşitli nedenleri ile ifade edilebilir. Ama biz eczacı dostlarımıza ve eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımıza şunu öneriyoruz. Mutlaka ama mutlaka bu büyük mağazalarda envanter mantığı içerisinde 3 yılda bir fiili envanterle ilgili olarak düzenleme getirilmiştir. Bunu 190. madde belirtmiştir. Ama geçici vergi dönemlerinde raftaki ilaçlarla kayda mematar anlamında bunu söylüyorum. Defterdeki ilaçlar arasındaki bir teyitleşmeyi, bir kontrol mekanizmasını, bir karşılıklı olarak mutabakatın yapılmasını öneriyoruz. Bu hatalı gerek çeşitli nedenlerle oluşabilecek hataları, gerek kayda girmemiş ilaçları, gerek Çıkışları, miyadı olmuştur, çıkışları yapılmış olduğu halde stoktan düşünmemiş ilaçlar hakkında ezacının haklarının korunması kaydı envanterle fiili envanter arasındaki oluşan olumsuzluğun çoğalmaması için önemlidir bir cümleyle konuyu ifade etmek gerekirse geçici vergi dönemlerindeki yarın 30 Eylül 2010 2010'a 3. dönem geçici verginin son günüdür Kasım'da beyanlaması verilecektir Önümüzde hazır yaklaşık bir 40-45 günlük bir dönemde var. Öyleyse bu dönem arasında o 2010 3. dönem kaydı ve raf ilaç dediğimiz yani fiili ilaç arasındaki farkların mutlaka kontrol edilmesi, konfirme edilmesi, ezacıyla muhasebeci müşavir arkadaşlar arasında bu mutabakatın yapılmasının Zaruri bir şart olduğuna inanıyoruz bu olası olumsuzlukların artarak kümülatif şekilde birikerek devam etmesini varsa hataların düzeltilmesi anlamında bir fırsattır ve bunun çoğalmamasını sağlar. Saygıdeğer dostlar saygıdeğer dinleyiciler Z raporu kaldığı yerden devam edecek küçük bir ara. ya bezd kek ince, ince ince ince düşlerim yalnız düşüyor sensizliğin ateşinde umutlarım bekleşiyor odamın her köşesinde Shlerim yalnız üşüyor, sensizliğin ateşinde, umutlarım bekleşiyor odamın her köşesinde. Başım yastığa değince yaş sürür ince ince başım. Ateşinde umutlarım się adamın her köşesinde düşlerim yalnız ışık olur ateşinde umutlarım bekleşiyor Düşlerim yalnız ışıyor, sensizliğin ateşinde Umutlarım bekleşim odamın her köşesinde Düşlerim yalnız ışıyor, sensizliğin ateşinde Umutlarım bekleşim odamın her köşesinde Düşüyorum sensizliğin ateşinde, umutlarım bekleşiyor odamın her köşesinde. Düşlerim yalnız üşüyor sensizliğin ateşinde, umutlarım bekleşir odamın her köşesinde. Düşlerim yalnız üşüyor sensizliğin ateşinde. Umutlarım bekleyiş, adamın her köşesinde düşlerim yalnız üşüyor. Sensizliğin ateşinde umutlarım. İyi günler sevgili yazıcı dostlar ve yazıcı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir meslektaşlarımız, dostlarımız. Radyo havanda Z raporu kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde emsal bedel uygulaması nedir? Emsal bedel uygulaması ile ilgili olarak e, vergüsü su kanununda yer alan tanımlar ne şekilde oluşur? Bunlar üzerinde bilgi vereceğiz. En önemli kısmı genel kurulda da bahsedildi. Miyadı geçmiş ilaçlarla ilgili yapılan düzenlemelerin hangisine göre belirleneceği noktasındaki düşüncemizi ve yasada kanunda yer alan düzenleme üzerinde bilgi vereceğiz. Emsal bedel uygulaması 213 sayılı vergi usul kanunun 267. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre emsal bedeli gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen Veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olunacağı değerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus değerleme gününde. Biliyoruz ki miadı geçmiş ilaçların değerleme günü de olsa başka zaman da olsa herhangi bir satılması söz konusu değildir. Bunun süresi dolmuş olduğu için yitirilen, yoksun kalınan, bir emtihadan, bir üründen bahsedilmesi söz konusudur. Bunu konuşmamızın son bölümünde buna yer vereceğiz. Ama emsal bedeli sıra ile aşağıdaki esaslara göre tayin olunur. Birincisi ortalama fiyat esasıdır. İkincisi maliyet bedeli esasıdır. Üçüncüsü takdir esasıdır. Ortalama fiyat esası aynı cins ve nevdeki mallardan sıra ile Değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya daha evvelki aylarda satış yapılmışsa emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükelle tarafından çıkarılacak olan ortalama satış fiyatı ile hesaplanır. Yani daha önce bu mal satılmışsa elimizdeki mal bunun ortalama satış fiyatı ile hesaplanır. İkinci sıra maliyet bedeli esasıdır. Emsal bedeli belli edecek malın yani emsal bedeli belli edilecek malın maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline toptan satışlar için yüzde beş perakende satışlar için yüzde on ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. Yani bir ürünün bir emtia'nın maliyet bedeli belli ise buna mükellef toptan satışlar için yüzde beş Perakende satıcılar için %10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder yani bulmuş olur. Üçüncü sıra takdir esasıdır ki bizim asıl konuşmamızı ilgilendiren konu budur. Takdir esası kısaca tanımı bu şekilde belirtilmiştir yasada. Yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yoluyla belli edilir. Takdirler... Maliyet bedeli veya piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazar almak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedeller mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde bu hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlı olarak muhafaza edilir. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Emsal bedelin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde bu hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlı olarak muhafaza edilir. Şimdi burada anlatmak istediğimizi bir cümle söyledikten sonra başa dönüp tekrar edeceğiz. Her ne kadar kanun koyucu bir sıralamadan bahsetmişse de birinci de ortalama fiyat esası, ikincide maliyet esası, üçüncü sıra takdir esasıdır. Bizi çok fazla ilgilendiren kıymeti düşen mallar yani miadı geçmiş ilaçlar değerini yitiren mallar, değerini yitirilen emtia, takdir esasına göre belirlenir. Dolayısıyla miadı geçmiş ürünlerin, miadı geçmiş ilaçların emsal fiyatının, emsal bedelinin, emsal fiyat demeyelim emsal bedellerinin belirlenmesinde takdir esasının uygulanma, uygulanacağı, uygulanması gerektiği tabidir. Burada bir şeyde daha dikkat edelim. Yine kanun koyucu, emsal bedenin, Mükellef tarafından çıkarttı şöyle bir cümle geçiyor yasada. Emsal bedelin mükellef tarafından çıkartıldığı hallerde bu fiye bu bedeli oluşturan fiyat ve benzerleri ispat edici kağıt olarak saklanmak zorundadır. İşte biz onun için eczacı dostlarımızla gerek İzmit'te gerek Kemerburgaz'da bulunan ilaç ima yerleri diyelim ya da ilaçların ima edilebileceği yerleri ki yönetmelikle belirlenmiştir bu. Buraya gönderilirken ne yapıyorduk, neyi öneriyorduk? miyadı geçmiş ilaçlarınızı cins nevi itibariyle sıralayın. Bunu yine Sağlık Daire yetkililerinin yani Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmiş olduğu bir görülmüştür ya da uygundur kaşesinden sonra oraya gönderdiğimiz zaman işte... Bunların fiyatları yani 3 yıl önce 5 yıl önce bize ilaç alılmışsa giriş fiyatı ya da o ürünün satış fiyatı üzerinden maliyet bedeli çıkartılarak bu listeleniyor. Bu liste üzerindeki tutar stoğumuzdan düşülüyor ve vergi matrağının oluşumunda gider olarak yazılması imkanı doğuyor. Yani yazıcı kanundan gelen hakkını yasadan gelen hakkını gider ve vergi matrahından indirim mekanizması olarak kullanabiliyor. Burada söylememiz gereken önemli nokta, miyadı geçmiş ilaçların takdir esasına göre emsal bedelinin bulunacağıdır. Bu da takdir komisyonları aracıyla olacağı tabidir. Radyo havanda Z programının Z raporunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben ve Radyomuz Görevlisi arkadaşım Suat arkadaşımla birlikte umarım duymak istediklerinizi duydunuz ya da sorularınızın bir nebze olsun bu kısa aralıkta çözümüne katkı sağlamış olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz ve hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler.